Herkese merhaba. Diğerken başlıyor. Açık Radyo'dayız. 94.9'da yayın masamızda Ferakabil Kabil var. Canlı yayındayız. Ortağım Damla özler ve ben Rauf Kösemen. Bugün Diyerken'de e, engelliler üzerine yapılan kampanyaları konuşacağız. Neden? ...dün bildiğiniz gibi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. Ee, Engelliler Günü'yle ilgili pek çok iletişim yapıldı. Bu iletişimlerden bir kısmı da... ...Farklılıklar Günü ya da Farkındalık Günü olarak adlandırılmasına yönelik iletişimlerdi. Çünkü bu gün sadece bedensel engellilerle değil... ...aynı zamanda e, otizm gibi farklı gelişim e, yolları olan... E, ...bireylerin de e, haklarının savunulduğu bir gün... E, ...bütün dünyada hepsini birden andığımız... Ve bu alanlara ilişkin kampanyalar yaptığımız bir gün Dünyanın dört bir yanından çok farklı alanlarda yine kampanyalar üzerine konuşacağız İlk kampanyamız Hollanda'dan ...gelecek. Hollanda Rehber Köpekler Derneği'nin bir kampanyası. Ee, Türkiye'de de biliyorsunuz Rehber Köpekler Derneği çok e, yeni kuruldu ve yavaş yavaş e, Türkiye'de de daha çok rehber köpek görmeye başlayacağız. Görme engellilerin yanında. Hollanda'daki kampanya e, ana cadde işlek en ana, e, ana caddeler üzerindeki gözlükçülerde yapılmış bir kampanya. Güneş gözlüklerinin yüksek sezon olan yaz sezonunda satış standlarına konmuş özel gözlükler var. Normal güneş Güneş gözlükleri arasında yer alıyorlar. Fakat bazı güneş gözlükleri diğerlerinden farklı. Gelen müşteriler bunları taktıkları zaman tamamen karanlık altında kalıyorlar. Ee, o zaman da zaten bilgilendirme ekipleri devreye giriyor. Ve e, görme engellileri hatırlayın. Rehber Köpekler Derneği'ne bağışta bulun diyorlar. Bu arada bu özel gözlüklerin fiyatı da iki euro. Sadece iki euro ile aylık bir rehber köpeğin mama masrafını karşılayabilirsiniz yazıyor etiketinde. Ee, çok... İlginç bir kampanya e, bu kampanyada aslında e, bilmediğimiz bir e, şeyle karşı karşıyayız yani e, dükkana girdiğimizde ne olduğunu bilmiyoruz e, bir ürünle e, karşılaşıyoruz ama bu ürünle ilgili bize bilgi veren birileri var yani bir şekilde bir e, kötü manada söylemiyorum ama bir tuzakla karşı karşıyayız yani pozitif bir tuzakla karşı karşıyayız bu tuzakla bu tuzağa yakalandığımızda bir bilgiyle karşılaşıyoruz aynı zamanda ve bu aldığımız bilginin karşılığında da bir vicdani yükümlülük olarak bunu bu gözlüğü satın alıyoruz ya da bu gözlük karşılığı bir bağış yapıyoruz bu bağışta sonuçta engellerin refahı için diyeyim erişilebilir bir dünya içinde yaşayabilmeleri için ilgili bir derneğe gidiyor ee, çok zekice ee, bu tür kampanyaların daha önce de konuşmuştuk bu tür kampanyaların asıl etkisi aslında konuşma etkisi oluyor yani kampanyanın kendisinin kazandırdığı etki dışında e, ağızdan ağıza konuşulmasının ya da bunun sosyal medyada paylaşılmasının getirdiği etki oluyor kalkıp gidersiniz mesela böyle bir e, kampanyanın olduğu yere arkadaşlarınızı da toplayıp gidebilirsiniz. Sosyal medyada çok hızlı yayılıyorlar. Evet ve bu gözlükleri takıp e, fotoğraflar çektirirsiniz. E, bunun hikayesini anlatırsınız gibi oldukça şey e, tekrar üretilmeye insanların sahiplenip kendi dilleriyle yeniden e, başkalarıyla paylaşmasına uygun bir kampanya. <gülüyor> Görme engellere yönelik bir kampanya ile başladık aslında rehber köpeklere yönelik bir kampanya ile başladık. Bu alanda iki tane daha çok ilginç kampanyamız var. Bir tanesi Avrupa'dan, diğeri ise Afrika'dan. Yine Avrupa'dan bu sefer Norveç'e gideceğiz. Görme engellilerle ilgili Norveç'te konuşulan önemli problemlerden biri de e, istihdam meselesi. İstihdama katılımı çok düşük. Bütün teşviklere rağmen istihdama katılımı düşük. O yüzden de biraz da kinayeli bir kampanya yapmışlar. Kampanya filmlerinde tamamen karanlıkta çalışan birini görüyoruz. Sadece kapı açıldığı zaman yani bir ekranın ışığını görüyoruz bilgisayarın. Arada da biri geliyor kapıyı açıyor ve şey diye ...soruyor. Öğle yemeğine çıkıyor musun? Diyor. Karanlıkta çalışan kişi... ...yok hayır diyor. Ben e, bu... ...yazdığım makaleyi bitireceğim diyor. Kapı tekrar kapanıyor. Karanlığa gömülüyoruz. Arkasında da çok basit bir mesajla... E, ...elektrikten... ...tasarruf edin. Görme engellileri... ...işe alın. Evet. E, i̇lginç bir şey. Yaklaşım. E, <gülüyor> tabii... ...ne diyeceğini bilemiyorum bununla ilgili. Bir taraftan... Bir tür alaycı görüntüsü var. Bu alaycı görüntü çok rahatsız edici bir şey değil. Bir yere dikkat çekmek üzere yapılmış. Ama hani toplumun duyarlılık seviyesine göre de bir huzursuzluk yaratıyor olabilir. Norveç Görme Engelliler Vakfı'nın kampanyası Yo, muhtemelen bu. Muhtemelen öyledir ama yine de bir huzursuzluk yaratması mümkün yani böyle bir kampanyanın. Zekice bir fikir. Karanlık... Duygusunu tele, şeyle anlatmak, filmle anlatmak da görece kolay tabii. E, dolayısıyla e, benden biraz çelişkili bir not almakla beraber bir kampanya diyebilirim. <gülüyor> Üçüncü kampanyamız ilkine biraz benziyor. Yine bir ürünle ilgili. Ama bu sefer bir kurumsal sosyal sorumluluk kampanyası. E, Güney Afrika'da e, uluslararası bir... ...fast food'u çeviremedim bir an... ...hızlı gıda... ...hızlı, hızlı gıda, gıda diye evet, ...evet, markasının yaptığı bir kampanya... ...bütün zincirlerinde Braille alfabesiyle... ...hazırlanmış menüler bulunduruyorlar. E, bu sosyal sorumluluklarını da özel bir kampanyayla açıklamışlar. İlk lansman gününde bütün zincir lokantalarında hamburgerlerin üzerindeki susamları Braille alfabesiyle burada Braille alfabesiyle menü bulabilirsiniz yazmışlar görme engelliler için. Muhteşem. Yani gerçekten muhteşem. E, hem etkisi mevcut hayatın içindeki etkisi çok güçlü. E, hem de ...sonradan üzerinde konuşulurluk etkisi çok güçlü. Yeniden seyirlik değeri dediğimiz bir şey vardır bizim iletişimlerde, reklam iletişimlerinde. Fikri ne kadar bilirseniz bilin onu tekrar tekrar seyretmekten huzursuz olmazsınız. Hatta ekstra bir haz verir. Çünkü bir zeka vardır. O zekanızı onu anladığınız için ya da onun içinde kendinizi var edebildiğiniz için zekasınızın ödüllendirildiğini hissedersiniz. Tekrar tekrar bir uyarıcı olarak onu e, alırsınız. Hani güzel bir içeceği içmek gibidir. Tekrar içmeyi istemek gibidir buradaki durum. Oldukça güçlü bir kampanya bence. E, susamla yapılması da çok yaratıcı. Yani bunlar aslında hayatın içinde olan şeyler. Ekmeğin üzerinde susam oluyor ve bu susamı başka bir işlev için tanımlamak mümkün. E, daha önce benzer sözler söylemişimdir. Radyo programında ya da başka yerlerde ama şöyle bir laf vardır. Yaratıcılığın e, en kısa yolu bilinen iki şey arasında bilinmeyen bağlantılar kurma, kurmaktır e, denir. Burada da o kısa yol çok iyi kullanılmış. Bilinen iki şey var. Susam ve ekmek. E, ve bir tarafta yani susam ek, susamlı ekmek öbür tarafta ise, ta ise e, Braille alfabesi. Bu ikisini bir araya getiriyorlar ve yapıyorlar. Bir Bu de ortada... çok iyi bir film var bununla ilgili bir belgesel film. Baya böyle susamları tek tek cımbızla üzerine yerleştiriyorlar. O gün için. O gün için. Ee, bu arada bir küçük not daha ekleyelim. Sadece o gün restoranlarında bu ekmekleri servis etmekle kalmıyorlar. Aynı zamanda o gün Güney Afrika'daki üç en büyük görme engelli vakfına da... ...öğle yemeğinde e, bir ikram olarak ve bir bilgilendirme paketi olarak bu hamburgerlerden gönderiyorlar. Çok güzel. Ee, ...önceden herhalde uyarılıyor olması lazım bunu kullanacak kişi... ...çünkü hani düşünemiyorum böyle hop diye <gülüyor> alıp ısırıp yediğini... ...üstünde a gitti gitti mesaj gitti falan diye. E, kampanyanın ajansı da Güney Afrika'dan Metropolitan Republic... E, ...oldukça uzun bir listesi var... E, ...hem reklam yazarları hem kreatif e, direktörleri vesaireyle... ...ellerine sağlık diyoruz o zaman. Evet ellerine sağlık gerçekten iyi bir kampanya. E, ee, çok bilinen başka bir kampanyayı e, hatırlamatta fayda var diye bugün konuşalım dedik Hazır 3 Aralık'tan bahsetmişken e, 2016'daki Rio'daki paralimpik olimpiyatları para, e, için yapılmış bir kampanya e, kampanyada Engellilerin çaldığı bir orkestrayı gündelik hayatın içinde ben her şeyi yapabilirim şarkısını çalarken görüyoruz. Ee, hem orkestranın çekimleri hem de o gündelik hayatın içindeki çekimler e, son derece güçlü bir pop art kültürüyle birleştirilmiş. Şarkının kendisi de çok güzel zaten ee, 1960'ların çok bilinen Big Band e, döneminden bir şarkı ben her şeyi yapabilirim diyor ve gerçekten her şeyi yaparken görüyoruz. Evet, bu e, özellikle müzik aletlerini e, kolları olmadan batery çalan bir e, insan görüyoruz mesela, ulçalan bir insan görüyoruz, işte e, tek bacağıyla yüksek atlama yapan e, bir atlet görüyoruz, e, işte sadece şeyiyle ayaklarıyla yazı yazan, ayaklarıyla bebek bakan, ayaklarıyla yay çeken, e, işte ayaklarıyla bir yarış aracı kullanan, e, işte falan şeyler görüyoruz, insanlar görüyoruz. Bu insanların yaptıkları şeyler hakikaten hani pek çok insanın ya ben bunu yapamıyorum demesine neden olabilecek kadar estetik, kaliteli ve nitelikli şeyler. Parmakları olmayan piyano çalan bir insan gibi. Oldukça ilginç. Yeniden seyirlik değeri çok yüksek. Aynı kavramı kullanırsak. Ayrıca çok eğlenceli. Yani sürekli olarak bu şeyi tekrar tekrar izlemeyi insanlara ...salık veriyor gibi bir şey yani böyle çağırıyor... ...yani gelin beni tekrar izleyin diye... ...işin ilginç tarafı bir de şöyle bir şey var... ...bütün bu... E, ...mizansenler bir arada... ...yani bir futbol stadında... E, ...bir tarafta futbol oynanırken... E, ...bir tarafta müzik yapanları görüyoruz... ...aynı yerde, aynı mekansallık içinde... ...ya da işte bir... E, ...atletizm stadında... E, ...benzer bir şekilde bir... ...spor salonunda falan görüyoruz... Dolayısıyla bu da çok e, ilginç hani her şey kavramını çok iyi anlatıyor gerçekten mekanlarda kimisi sokak kimisi salon kimisi e, okul yani insanların toplu halde bulunduğu yerler bir ATM cihazı çıkıyor bazen karşımıza işte ellerini kullanamayan biri sadece ayaklarıyla oradan para çekiyor ya da bir dans salonu çıkıyor e, gibi e, son derece güçlü daha önce konuşmuştuk bu kampanyayı ama yeniden konuşmaya değer bir kampanya bu. Aslında paralimpik olimpiyatları için yapılan kampanyalar bizlere çok fazla e, olanak sağlıyor konuşmak için. iki ayrı tür e, kampanya göreceğiz. Şimdi bir tanesi bu ve burada hep sporcuları yine yaptıkları spora ya da sanat dalına dair bir e, eylem üzerinde görüyoruz. Bütün şarkı boyunca, bütün film boyunca. Bir başkası da Belçika paralimpik olimpiyatları, ya Belçika'da yapılan paralimpik olimpiyatları için çekilen film... Bu daha farklı yine aynı duygu var her şeyi yapabiliriz duygusu var ama bu sefer e, bir atleti paralimpik e, engelli bir atleti görüyoruz onun yaptığı o çok zor işi de görüyoruz önce e, ama bunu gündelik hayatta engellilerin karşılaştıkları durumlarla birleştirmişler yani diyor ki bir paralimpik atlet çok güçlüdür ama gündelik hayatta ...engellilere göre düzenlenmemiş bir şehirde yaşamaya çalışan, alışveriş yapmaya çalışan... ...o alışveriş torbalarını taşıyan bir engelli kadar değil. Yani biz aslında olimpiyatlara gündelik hayatta hazırlanıyoruz diyor. Bu sadece yapabilirim duygusunu değil, şehrin erişilebilirliğine dair de çok güçlü bir talebi de dile getiriyor. İki ayrı yöntem görüyoruz. Evet, ee, bir kere zorluk denilen şeyi ee, kafamıza yeniden tanımlamamızı sağlıyor. Yani bu e, şeyler, e, bu zorluklar, e, bir şehrin içinde yaşama zorlukları bir engellinin spor yapma zorluklarıyla birleştiriliyor. E, dolayısıyla e, bu ikisi arasındaki e, koşutluk, ikisi arasındaki e, benzerlik diyeyim. E, bizim gözümüze bu meselenin ne kadar büyük bir mesele olduğunu daha iyi anlatıyor. Aslında şöyle diyor bize içeriden içeriye. İzlediğiniz zaman hayran kalıyorsunuz çünkü spor yapıyorlar çünkü hani e, bir seyirlik gösterinin içindeler lakin e, sizin bizim hayatımıza dair çektiğimiz zorluklara ilişkin herhangi bir şey hissetmiyorsunuz çünkü bunun farkında değilsiniz oysa e, bu şehirlerde yaşamak en az sizin hayran kaldığınız sporları yapmak kadar da e, zor ve e, güç gerektiren bir şey diyorlar bize. Bence iyi bir şey çalışması bilince çıkarma çalışması yani iyi bir kavrayış çalışması. İlk programı açarken de söyledi kısa bir müzik arası e, vermenin vakti geldi sanki e, ilk açarken söylediğimiz gibi aslında bunun bir farkındalık haftası olmasını e, da istiyor bir yandan da engelli komüniteleri bu farkındalığa yönelik bir şarkı çalacağız şimdi e, yine bir engelliden gelecek özel bir şarkı e, ve diyecek ki. ...farklılıkların... E, ...suç olmadığı zaman... ...yani farklı olmanın kutlandığı zamanlar için... ...şarkısını dinliyoruz... ...ondan sonra Diğer Kam'da canlı yayına devam edeceğiz. In the But to move it with decision, Toward human dignity we gathered as one there was work to be done for we held only part of the key hey we stand as one to see it through hey civil rights Overdue This is a song that I wrote for today thinking about how what we're doing stands on the shoulder of giants and on the writing of Thomas Jefferson. By our hallowed declaration created equal are we all sounding for the ages a stirring sacred call but not a promise not reality did Jefferson inscribe for its want so many suffered for its want so many died and it's on toward our common dignity In a land whose great promise we now keep Civil rights and an equal open door As we pass where so many trod before Lincoln guided toward that yearning With the slaves' emancipation çok özel bir performanstan bir şarkı dinledik. 2008 yılında e, disability Act'in yani e, engelli yasasının kabulü nedeniyle yapılan törende e, engelli ...Hakları Hareketi'nin e, önderlerinden birinin sesinden dinledik bu şarkıyı. Zaten hem şarkıda hem de konuşmalarında özellikle vurguladı ve açıkladı. E, şimdiki kampanyamız Kanada'dan. E, enteresan bir kampanya. E, Kanada'daki Doğum Sendromu e, Vakfı'nın yaptığı bir e, iletişim kampanyası bu. Temel olarak stratejisi şuna dayanıyor. İnsanlar e, bebek sahibi olduklarında yeni ebeveynler hep kutlanırlar. Ama o bebek Down sendromlu olduğunda her zaman ilk söylenen söz sorry yani çok üzgünüm e, oluyor. Çok üzgünüm çok ayıp bir şeydir siz her bebeğe çok üzgünüm diye mi başlıyorsunuz? ...diyor ve bu çok üzgünüm sorry kelimesini the S word olarak kodluyorlar. İngilizcedeki küfür olan the F word yani fuck kelimesi gibi. E, ve doğum sendromlu çocuklar arka arkaya bir doğum tebriğinde söylenmeyecek her türlü şeyi söylüyorlar. Örneğin diyor ki aa doğum mu yaptın çok acıdı mı eyvah bitti senin hayatın bundan sonra... Bunlar tabii en kibarları bol küfürlü versiyonları da var bunların. Ve kampanya filminin sonunda diyorlar ki her tür münasebetsizliği yapın ama bunu yapmayın. <gülüyor> evet münasebetsiz kelimeler diye çevirebiliriz bunu. Münasebetsiz kelime diye. Şimdi burada e, ilginç bir şey var yine. E, dolayısıyla biraz şeyden söz etmem gerekiyor bunun için. Kültürel olarak bazı ülkelerde böyle şeyleri yapabilecek kadar normalleşmiş bir Down sendromlu bireyin davranışları. Yani böyle bir şeyi alıp işte bir, bir tür yani böyle patavatsızca konuşmalar yaptırıyorsunuz onlara. Bitti senin hayatın çok acıdı mı gibi ya da küfürlü konuşmalar yaptırıyorsunuz ve bunu bir iletişim içine yerleştirebiliyorsunuz. Yani bu gündelik hayatın içinde varlıklarını gösteriyor aslında bir ucundan. Yani bizim buradan baktığımızda çok anlayamayacağımız bir durumla karşı karşıyayız. Bir, bir açıdan normalleşmiş ama bir açıdan hala ihtiyaç var bir miktar daha normalleşmesine belli ki. O yüzden de böyle bir şey yapılmış ve çalışı, çalışabiliyor. S-word ve F-word meselesinde ilginç tabii yani kültürde var olan bir kodu kullanıyor. O kodun üzerine bir şey birleştiriyor. ...işte bizde M kelimesi falan diyebiliriz... ...münasebetsizlik kelimesi falan diyebiliriz... ...belki buna bilmiyorum... ...bir, bir karşılığı yok yani bizde kültürel karşılığı bu işin... E, ...ama iyi, ilginç ve eğlenceli bir kampanya doğrusu. Münasebetsizlik etme, yeni doğan her bebeği kutla... ...sadece kutla diyor kısacası... E, ...burada da bu yerlere gelebileceğimizi ümit edeceğiz. Bir başka kampanya... E, ...bu sefer... Engelli park yerleri üzerine daha önce bununla ilgili Rusya'dan çok yaratıcı bir kampanya paylaşmıştık hatırlarsan. Hologramlı bir engelli oraya park etmeye çalıştığında anında çıkıyordu. Ki bugün zaten dün de Türkiye'nin pek çok yerinden engelli alanlarına park edilmiş araçlar görseliyle karşılaştık. Bu sefer kampanyamız e, yine engelli park alanları ile ilgili. E, Colorado, Amerika Birleşik Devletleri'nden e, kampanya. E, fakat bir suçlama yok. E, sadece engelli park alanında e, engelli bir çocuğu görüyoruz. E, sonra başka alanlarda başka engellileri de görüyoruz. Ve bunlar engelli alanına park eden kişilerin mazeretlerini sıralıyorlar. Ya bir paket bir şey alıp gelecektim. Ya hemen çıkıyorum aslında çok kalmayacaktım. Ya ne var her yer boş zaten gibi. Sadece o mazeretlerin ne kadar geçersiz e, ve ne kadar da kısacası ayıp olduğunu görmüş oluyoruz. Engelli alanlarına park etmeyin diyor kampanya. Ee, burada bir yüzleşme var. Ee, bizi yüzleştiriyor gerçekten şeyle engellilik e, kavramıyla. E, bu sözleri onun ağzından duyduğumuzda ne hissettiğimiz aslında bir tür yüzleşme gerçekten... Son derece güçlü bir kampanya bu yani park alanlarını işgal ettiğimiz insanların o alanlara gelip bizim işgal gerekçelerimizi bizim yüzümüze söylemesi ve bizimle yüzleşmesi son derece ilginç yani bu manada. Bir başka kampanya bu sefer tekrar Avrupa'ya atlıyoruz ve Fransa'dan bu kampanya e, Fransa'daki Sinematek diye çevirebilirim aslında Sinematek değil ama e, bir alternatif filmler ve sinemalar e, birliğinin yaptığı bir Farkındalık kampanyası otizmli bireyler üzerine yapmışlar. Ve otizmli bireyleri niye sinemada görmüyoruz sorusunu soruyor. Ama otizmli bireyleri otizmli bireyler olarak değil. Otizmli bireyleri kahraman olarak ki bir kahraman e, halinde görüyoruz. İşte başkan olarak dünyayı kurtaran e, ajan olarak vesaire gördüğümüz e, küçük şatlar var. Ve oralarda da diyor ki Ludovic adını koymuşlar oynayan bu arada otizmli bireyi. Otizmli Ludovic, Ludovic olarak oyuncu olsun. Ee, i̇lginç. Yani aslında bir belgesel tadında bir şeyle karşı karşıyayız. Her şeyi yapabiliyor olma duygusunu vermeye çalışmışlar bize. Başarmışlar da. Yani filme baktığımızda bunu görüyoruz. Bir başkanın seçim kampanyasında konuşma hali... ...ya da işte bir samuray, bir süper kahraman işte pilerini falan böyle Ve oldukça e, güçlü, e, oldukça yüzleştirici. Ya anladığım kadarıyla bugünün kampanyaları yüzleşme üzerine kurulu yani. Böyle e, örnekler seçmişiz biz bu e, gün için. E, çok fazla bir şey söyleyemiyorum üzerine. Bunlar e, işte bizi toplumu kendisinin görmediği gerçeklikleri göstermek üzere yapılmış işler. Ve o gerçekliklerle de bizi sağlam karşılaşmalara sürüklüyor. Kampanya afişlerinde de zaten Ludovic'i pek çok değişik rolde görüyoruz. işte bir kovboy olarak, bir göçmen olarak vesaire. Çok bildiğimiz filmlerden kareleri de anımsatıyor zaten. Soru da aslında çok makul. Hani bu kampanyayı görene kadar ben sormamıştım mesela bu soruyu. Biz niye Ludovic'i oyuncu olarak görmedik hiç? Hep otizmli bireyleri otizmli birey hikayesinde gördük. Ama oyuncu olarak da görmemiz gerekir. E, i̇lginç olur. Yani e, olmayacak bir şey de değil üstelik. Yani gerçek anlamda söylüyorum. Hakiki manada olmayacak bir şey değil. Oyuncu olarak görebiliriz bir otizmli bireyi biz çok rahatlıkla. Çünkü bir taraftan da pek çok insanda olmayan disiplin, adanma, e, dikkat e, gibi güçlü özellikleri taşıyorlar bünyelerinde. E, bence olur. Niye kimse yapmıyor acaba? Diyerkam'da bugünün e, son kampanyası üzerine konuşacağız. E, bu sefer Güney Afrika'dan bir kampanya... E, ...kampanya çok yaratıcı bir kampanya değil... ...ama Güney Afrika'dan bugün hatta ikinci kampanyamız bu. E, meselenin çok sıcak bir gündem meselesi olduğunu görüyoruz. E, bir engelli genç kadını seçmişler... ...ve onu e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkentinin... ...çok ikonik yerlerinde dolaştırmışlar. Ve her seferinde aynı şeyi görüyoruz. Örneğin uzun bir merdivenler silsilesi görüyoruz. O merdivenlerden e, tekerlekli iskemleyle ile çıkamıyor. E, bir banka sırası ...görüyoruz o sıraya giremiyor... Ee, ...gün içinde... ...şehrin pek çok alanına... ...ve pek çok imkanına ulaşamadığını... ...şehrin erişilebilir olmadığını... ...görüyoruz... ...kampanyanın hashtag'i de zaten... ...Güney Afrika'yı herkes için erişilebilir kıl... ...valla bu aslında... ...günlük hayatımızda sürekli olarak... ...bizim İstanbul şehrinde... ...ve Türkiye'nin her yerinde sürekli olarak... ...yaşadığımız bir durum... Yani bir sürü komik şey paylaşılıyor bildiğin üzere işte şeyler için görmeyenler için yapılmış bastonların takip edebileceği kaldırım yolları vardır, kaldırım şeritleri böyle kabartmalı bir şekilde sarı, evet. sarı. o yolların aniden önüne çıkan ağaçlar ya da o yolun ağacın etrafından dolaşması ya da işte o yolun aniden biti vermesi falan gibi böyle acayip acayip şeyleri sürekli olarak paylaşıyoruz. Yükseltiler başlı başına bir problem zaten. Ee, burada da olan bu yani. Hani hakikaten dünyayı sadece büyük bir çoğunluk için e, kurgulamış gibi davranıyoruz şehirlerde de. Yaşanabilir ve yani. erişilebilir şehirler hepimiz için bir talep deyip bugünkü programı bitirelim mi? Evet. Bugünkü programı bitirelim. E, Hoşçakalın diyelim. Ben Damla Özler. Ben Rauf Kösemen. Yayın masamızda, canlı yayındaydık yayın masamızda Fera Kabil vardı. Diğer Kam'dan hoşçakalın diyoruz size. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diğer Kam Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.